1775, numaralı konu, Ebu Hüreyre'ın hutbeleri, evet, Ebu Hüreyre bir gün Medine'de Hazreti Peygamber'in minberine çıkıp onun durdukları basamağın bir altındaki basamakta durarak şunları söyledi, Ebu Hüreyre'yi İslam'a hidayet edip ona Kur'an'ı öğreten, onu Muhammed ümmetinden kılmakla minnet altında bırakan ve kendisine bembeyaz has ekmekten yedirip ipek gibi elbiseler giydiren Allah Teala'ya hamdolsun, yine beni, yanında karın tokluğuna çalıştığım Gazvan'ın kızıyla evlendirip refaha kavuşturan ve ona efendi kılan Allah'a hamdolsun, yaklaşan büyük bir felaketten vay Arapların başına geleceklere, nefislerinin hevasıyla hükmedip öfkelendiklerinde insanları öldürecek çoluk çocuğun emirliklerinden Araplar neler çekecektir, ey Ferruhoğulları, acemler, sevininiz, nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki eğer din Süreyya yıldızına asılmış olsa sizden bazı kavimler ona yetişeceklerdir, Ebu Habib şöyle anlatıyor, evi asiler tarafından kuşatılan Hazret. Osman'ın yanına girdim, Ebu Hüreyre de oradaydı ve asilerle konuşmak için Hazreti Osman'dan izin istiyordu, onun izin vermesi üzerine de çıkıp asilerin ortasında durdu ve Allah'a hamdüysen alır ettikten sonra şunları söyledi, Hazreti Peygamber bir gün bize, benden sonra birçok fitne ve ihtilaflarla karşı karşıya kalacaksınız, buyurdular, bunun üzerine birisi, ey Allah'ın Resulü, böyle bir durumda ne yapmamızı emredersiniz, diye sordu, Hazreti Peygamber de, emirin ve arkadaşlarının, yanında yer alınız cevabını verdiler. Ebu Hüreyre bununla Hazreti Osman'ı işaret ediyordu.